Fethettin Babat, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Ejder Akışık, Yapımcı Metin Öztekin, Efektör Hamit Çelik. çılar Uslat Ümit Sergen, Uslatın Gençliği Özlem ersönmez, İkbal Adviye Öztürk, Saniye Özlem Akın Özür, Ferit Bahri Aydın'ın oğul Ferit Cem Emüler, birinci genç kız Deniz Çakır, ikinci genç kız Sanem İşler. benim saniye gelmedi mi? evde kimse yok ya nereye gittin kızım? insan bir haber verir çıkarken nereye olacak? bunun faturaları ödemesi gerekir Üf. mecbur olmasan vallahi şuradan şuraya gitmezdim bu havada Üf. anne of bıktım bu işlerden vallahi bıktım Aa, üfleme kızım evin bereketi kaçar Ay, aman anne daha neler kaçan kaçmış kızın da hiçbirini yakalayamamış baksana Aa, kız ikbal bu öyle edepsiz edepsiz laflar. Duymuyor bir daha. <gülüyor> ne olacak? Evde mi kalacağım bu laflara edersen? <gülüyor> kalacağım kadar kalmışım zaten. <gülüyor> Hem de koskoca konakta yaşarken başarmışım bu işi. Ama gel gör ki artık bir pansiyon olmuş koskoca konağımız. <gülüyor> Hem... Bu yaştan sonra kim alır ki beni? Aa, üstüme iyilik sağlık Sen boşuna netini yemedin mi kızım? İlla pansiyona çeviririm konağımızı diye Ha? Haklısın anne ben direttim Dirett ne ne yapacaktım ki? Babamdan kalan maaş hiçbir şeye yetmiyordu Geçinemiyorduk ama sen buna rağmen direndin Neymiş evde gelinlik kız varmış Yok paşa dedenin konağı pansiyon olur muymuş? ah, ah kızım Ben seni düşünüyordum Biliyorum anne Biliyorum Üzülme artık korkacak bir şey kalmadı Bak istediğin gibi sadece kızları aldım pansiyona On <gülüyor> yıl oldu değil mi anne? Muslak pansiyonu işletmeye başlayalım <gülüyor> Ne bileyim kızım olmuştur herhalde Aa, Saniye sen mi geldin? Ee, hey abla kusura bakma geç kaldım biraz Merhaba Vuslat teyze nasıl? Sağ ol kızım hoş geldin. Bir saniye. Sen mutfağa geç işe başla. Ben annemi odasına çıkarıp geliyorum. Akşam yemeğini getirdim bak Uyumuyorum İkbal Sadece gözlerimi dinlendiriyordum Aman anne Sen de bir türlü kabul etmezsin uyuduğunu Bal gibi de uyuyordun odaya girdiğimde Tamam kızım tamam Aa, Gözlüğün nerede? Gözünde yani. anne ha, Hilal ya anne Hilalemsin Hadi gel Tencerenin kenarına kurdum sofranı Kızlar geldi mi? Geldiler geldiler. Yemeklerini yiyorlar. Aa, hayırdır inşallah? Bu saatte kim arar? Alışamadın gitti şu telefonlara. Telaşlanma kızlardan birinin ailesidir. Aa, öyle deme İkbal. Gece çalan telefonlar hiç hayra alamet değildir. Hatırlıyor musun? Rahmetli babanın da telefonu bir gece vakti gelmişti. İkbal abla telefon. Tamam saniye bakıyorum Kimmiş? Ay ne bileyim anne daha bakmadım telefona Alo Efendim ee, Buyurun beyefendi Evet benim Kendisi annemdir Ay, Çok şükür sağlığı yerinde ee, Siz kimsiniz? Neden soruyorsunuz bütün bunları? Ha -ha. Ha, anlıyorum Ha, anladım anladım Kendisine söylerim İyi geceler İkbal Kimmiş kızım Ferit Gürler adında bir bey aradı Seni sordu Ferit Ferit Gürler mi dedin ...kötü bir şaka yapıyordur herhalde. Tanıyor musun? <gülüyor> Anne! Sen ağlıyorsun. <gülüyor> ne oldu ki o Ferit? Çok eski bir hikaye bu kızım. Ama... ...telefondaki adamın Ferit olması imkansız. Neden? Çünkü Ferit 1950 yılında... ...Kore Savaşı'nda öldü. <gülüyor> Kesinden baksan elli yıl oluyor Ferit öleli kızım. Ama bu nasıl olur anne? Telefondaki adam adının Ferit Gürler olduğunu söyledi ve dedi ki söyleyin annenize yarın kendisindeki bir emaneti almak için onu görmeye geleceğim. Emanet mi? Ah, aman Allah O zaman. O zaman. Ay. Anne. Ay İkbal. anne, İkbal bana bir şey Anne. Yapayım. Saniye. Saniye yardım et anneme bir şeyler olur. Saniye. Saniye bileklerini bana. Anne, Ay. anne kendine gel. Ne olur gözlerini aç. Anne, Ay. gözlerini aç. Gel buraya gel. Ne oldu bana? Saniye bir bardak su getir çabuk ol. Ay. Ay. Ay. Ay. Ne suyu ver Saniye. Ay. ...al Ay. Anne, şu ilacını iç. Hadi iyi gelecek bak sakinleştirecek seni Saniye şuradan bir yastık ver arkasını destekleyelim Ay, Vereyim abla Rusla teyze iyi misin şöyle Ay, Tamam iyiyim iyiyim i̇yi, i̇yi öyleyse ben aşağı iniyorum Kızlar da merak içinde bekleşiyorlar Haber benim onlara Ay. Anne nasılsın Daha iyisin değil mi Yok yok bir şeyim yok İkbal iyiyim Başım döndü biraz Biraz daha su ister misin? Olur kızım Yarın saat kaçta geleceğini söyledi mi? Kim anne? Telefondaki adam Akşam saatlerinde burada olurmuş Buyur suyunu Sağ ol İkbal Sen de ne emaneti var bu adamın anne? Dolabın en üst rafına bak kızım. Orada bir keman göreceksin. Keman kutusu mu? Ha evet evet gördüm. Bu mu? Emanet bu mu? Evet kızım. Emanet Aa. bu keman. Ama bu kemanın bende olduğunu... ...sadece Ferit veriyordu. Çünkü giderken o vermişti bu kemanı bana. İyice kafam karıştı. Yani diyorsun ki bu elimde tuttuğum keman... ...Ferit Bey'e ait ve bunu sana emanet etti, öyle mi? Evet kızım. Ertesi günde Kore'ye gidecek birliğine katılmak üzere ayrıldı. Ve orada şehit düştü. Ne yazık ki öyle kızım. ...ama ölüsü hiçbir zaman bulunamadı. Hı. Pekala... ...Ferit Bey ölmüş olduğuna göre... benimle konuşan kim de öyleyse? Hem Keman'ın sende olduğunu nereden biliyordun? Bilmiyorum kızım. Ah. Neyse... telefonla konuştuğum adam... ...yarın geleceğini söyledi. Eğer gelirse... ...kim olduğunu öğreniriz. Anne... ...bu Ferit Bey kim Allah aşkına? Uzaktan bir akrabanız mı? Hayır değil... Ferit... Ferit... Sevgilin miydi? Neden yüzüme bakmıyorsun anne? Sevgilindi değil mi? Bunu babama nasıl yaptın anne? Oo, sen neler diyorsun İkbal? Aa, itiraf etmedin ama bakışların her şeyi anlatıyor anne. Zaten babama karşı hep mesafeliydim. Aa, sen nasıl cüret edersin böyle şeyler söylemeye? Ha? Ben babamı hiçbir zaman aldatmadım. Rahmetli, çok iyi bir insandı. Bana hep değer verdi. Onu sever ayardım Ferit'e gelince... ...babamla evlendiğimde... ...Ferit zaten... ...çoktan ölmüştü. Şimdi çık odamdan. Uyumak istiyorum. Ferit'i çok sevmiştim. Ustad, Ustad. Ferit, sevgili, sensin değil mi? Demek döndün. Ama neden yüzünü saklıyorsun sevgili? ...seni ne kadar çok özlediğimi bilmiyor musun? Ustat... ...ben de çok özledim seni. Ama... <gülüyor> Ama sen ne Ferit? Dönsene yazıyor bana. Yoksa... ...artık beni görmek istemiyor musun? Buna dayanamam. Hayır dayanamam. Ne olur beni hala sevdiğini söyle. Seni çok seviyorum. <gülüyor> Vuslat. Sus Ferit Ne olursun sus Artık bunu duymak istemiyorum Kime zor zaman aynı şeyi söylüyor Ferit öldü Ferit dönmeyecek Ama ben hiçbirine inanmadım Hakikati kabul etmek bazen çok zordur Vuslat. Ben öldüm Kabul et artık Hayır Ferit hayır. Böyle bir şeyi asla kabul edemem Sen yaşıyorsun Buna yürekten inanıyorum Dön yüzünü bana. Dönemem Vuslat. Bana bırakmanı istediğim kemanı hatırlıyor musun? Bu bizim sırrımızdı. Onu hep sakladım Ferit. Her gece sana sarılıyormuş gibi ona sarılıp uyudum. Onu okşadım senin saçlarını okşar gibi. Tellerine dokundukça sen mırıldanıyordun sanki. Dön artık Ferit. Seni çok özledim. Dönebilsen bile beni sevemezsin ki Vuslat. Çok değiştim. Hepimiz çok değiştik. Hiçbirimiz savaşa gitmeden önceki biz değiliz. Hatırlıyor musun? Bir oyuna gider gibi binmiştik gemilere. Günlerce açık denizlerde ve okyanuslarda yol aldık. Ama hala bir oyun olduğunu sanıyorduk yaşadıklarımızın. Ta ki oraya varıp savaşın aç bıraktığı Koreli çocukları görünceye dek. Ağlıyorlardı. Elimizdeki kumaylıyı paylaştık onlarla. Yüzleri güldü. Onlar için esir düştük. Onlar için öldük Vuslat'ım. Yedi cihana gösterdik nasıl kahramanca savaşılacağını. Ama çok öldük Vuslat'ım. Çok öldük. Bunca ölümden sonra ben aynı ben olabilir miyim sanıyorsun? İş olsam bile yine çok Sevebilir misin beni Gitme Ferit Ne olursun gitme Son bir kez yüzünü göreyim Yaklaşma Vuslat Görme yüzümü Sana bu yüzle bakamam Yaklaşma, Yaklaşma. Unut beni artık Unut Vuslat Ferit dur gitme Ferit Ferit buradaydı İkimiz de 40 yıl önceki halimizdeydik Benimle konuştu Tamam tamam anne geçti Geçti yanındayım bak Hepsi geçti Rüyaydı geçti Her yer yeterince havalandı Olur abla Anne Aşağı inmeseydin keşke Temizlikten sonra havalansın diye pencereleri açmıştık Üşüt Üşütmem kızım sıkı giyindim Sesinde bir kırgınlık seziyorum Yoksa hala kızgın mısın? Bana? Aa, yok canım Hem niye kızacakmışım ki sana şu dün akşamki mesele yüzünden kusura bakma ama bir an sandım ki beni çok kırdın İkbal. Ah çok düşüncesizce davrandım biliyorum. Beni affedebilecek misin? <gülüyor> Cevap vermiyorsun. Yoksa ömür boyu küs mü kalacağız? Hadi annelerin en güzeli Gıdık gıdık gıdık Yapma yapma gıdıklama benim Bilirsin <gülüyor> hoşlanmamın şakalarından yapma <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Affettim diyene kadar gıdıklamaz mıyım ben <gülüyor> dur, <deli> kız, dur. <gülüyor> tamam, tamam, seni Dur gelin kızdın Tamam tamam affet. seni Dur şöyle <gülüyor> Annem benim Seni çok seviyorum Söz bir daha hiç üzmeyeceğim seni Söz mü? Söz anne Şimdi gel seninle baş başa bir kahvaltı yapalım Bana biraz Ferit beyi anlatırsın he? Kimdir Neyin nesidir Aman İkbal Anne bir çay daha doldurayım mı Bir keyif çayı içerim Ama bu sefer ince belli bardakta ver olur mu işten ona sevgi bazen kelimelerle anlatılamaz İkbal bizimki de öyle bir şeydi nasıl başladı onu ilk kez nerede gördün sen kaç yaşındaydın o zamanlar ben 17 yaşıma yeni basmıştım o sıralar Kore savaşı başladı başlayacak komşumuzun yeğeniydi askere çağırmışlar onu da Teyzesini görmeye gelmiş birliğine teslim olmadan Sıcak bir yaz akşamında gördüm onu ilk kez Sonra mahalledeki diğer kızlarla beraber duyduk kemanın sesini <Gülüyor> <Gülüyor> Kızlar duyuyor musunuz ne kadar güzel çalışıyorsunuz Keşke bir kez de yüzünü görebilsek Daha gören olmamış yüzünü hmm, Kim demiş ben gördüm Ne <gülüyor> gördün mü <gülüyor> Muslat. hadi anlatma olursun. Nasıl böyle neye benziyor Durun durun anlatacağım Bu <gülüyor> e boyu var kızlar Siz diyim iki Ben diyim üç metre Vallahi bahçe kapısının eşiğinden geçerken kafasını çarptı Gözümle gördüm Sarı saçları dağınıktı Ama Ama İlla ki bakışları, Ay, o bakışları yok mu? En soğuk yürekleri bile ısıtır. Kazıklar, şeker koymamışsın çaya. Anne bırak çayı şekeri şimdi de anlatmaya devam et Şeker vermezsen hiçbir şey anlatma Aman anne Al şekerini <gülüyor> ha, Şöyle <gülüyor> Ah evet Nerede kalmıştık kızıyla nişanlanmaya gelmiştir bu çocuk Askere göndermeden önce başını bağlamak istiyorlar çocuğun Yok canım Öyle olsa kokusu çıkardı işin Öyle ne Vusnat Baksana geldiğinden beri evden çıkmıyor Sadece çalıyor <gülüyor> Hep çalıyor Sana bana çalmıyor herhalde <gülüyor> Ben kimin için çaldığını öğreneceğim kızlar Nasıl yapacaksın bunu? Şimdi görürsünüz <gülüyor> aa, aa. Nereye gidiyor bu kız Allah aşkına? Karşıdaki eve gidiyor Bak Kapıyı çaldın. Keman sustu. diyor musun? Kapıyı o açacak herhalde. Ay dayanamayacağım. Yüreğim yerinden fırlayacak sanki. Bak bak kapı açıldı. Bu o. Konuştunuz uslat. Anlatsana. Hmm, gerçekten teyzesinin kızıyla <gülüyor> evlenmeye mi gelmiş? <gülüyor> Kemane kimin için çalıyor? Durun kızlar. Hangi birinize cevap vereceğim? Sen de ha Bir de bana edepsiz edepsiz konuşma dersin <gülüyor> Kızım o zamanlar çok gençtim Sonra ne oldu Aa dur dur anlatma Önce şu sofrayı toplayayım Anne Kahve yapayım içer misin İçerim ama iyice kaynat olur mu sağlık İkbal. Kahve çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım annem. Ee, sonra neler oldu? O günden sonra bahçedeki toplantılarımıza Ferit de katılmaya başladım. Teyze kızı hikayesi de doğru değildi tabi. parçayı sizin için çaldım Mustafa hanım. Benim için mi? Ne? <gülüyor> ne oldu? Şimdi niye kaçtı? Utandırdınız Buslat'ı. Maksadım utandırmak değildi. Buslat'ı olan alakanızı anlamamak için kör olmak lazım. Genç kızlar kendileriyle alakadar olduğunu fark edince başka türlü davranamazlar Ferit Bey. Ama ben Niyetiniz <gülüyor> ciddi ise onunla konuşmalısınız öyle değil mi? Ne? hemen konuştu mu seninle konuşmadı uzak durdu bir süre <gülüyor> ama gözlerine bakmaya cesaret ettiğimde acı çektiğini anlıyordum sonra bir gün bir mektup gönderdi mektup mu Evet kızım bir mektup papatya sizin kadar saf ve masum olabilir mi ya da gül sizin kadar tutkulu bakabilir mi kaçamakta olsa ya kırlarda açan bir gelincik sizin kadar narin olabilir mi? Bu sebeple size cihanın ve kainatın en güzel ismiyle hitap edeceğim. Vuslat. Vuslat'ım. Bilseniz ne kadar acı çekiyorum bu satırları yazarken. Ben gidiyorum. Gitmek zorundayım. Şimdi çok ama çok uzaklara Ben savaşa gidiyorum Savaşa giderken size beni sevin ve beni bekleyin deme hakkım var mı? Sizi tanımadan önce her şey o kadar kolaydı ki Ama şimdi arkama dönüp bakmadan gidebilir miyim sanıyorsunuz? Gidemem buzladım Sizden bir söz almadan gidemem Beni bekler misiniz? Eğer derseniz ki bu çok fazla En azından beni sevdiğinizi söyleyin bir kez Söyleyin ki Sizden bir şeyler yanımda gelsin Seni seviyorum Ferit Sabahı gidiyorum Vuslat'ım. Ayrılık vakti bu kadar çabuk olabilecekti. Buna nasıl dayanılır bilmiyorum Ferit. Dayanmak mecburiyetindeyiz sevgilim. Sarılma da Ferit. Bırakma beni ne olur. Bana bunu yapma Vuslat'ım. Seni ağlarken bırakıp gidemem ki. Gitme o zaman. Keşke mümkün olsa. Aslında mümkün. En sevdiğin eşyam bende kalırsa Gitmiş saymam seni Onunla sen yanımdaymışsın gibi konuşurum Geceleri ona sarılır yatarım <gülüyor> Bu bizim sırrımız olur Giderken Kemanını bırakır mısın Ferit? Keman? <gülüyor> kemanını mı? Evet Ferit Ama önce sabaha kadar hiç durmadan çal <gülüyor> Görüşüm oldu İkbal <gülüyor> Ağlama anne Ağlama lütfen Sonra Sonra bir gün Vuslat Vuslat çabuk kapıyı aç Çabuk aç Vuslat çabuk. Ne oldu kızlar ne bu telaşınız Nişanlın Hı? Çabuk radyoyu aç hadi acele et <gülüyor> Türkiye'deki çatışmalarda şehit düşenlerimizin isimlerini tekrar ediyoruz. Hasanoğlu, Mersin doğumlu, Piyade anbaşı Ferit Gürler. Olamaz. Hayır. Kuzey Kore sınırlarında kaldığı için Cesedini bulmak mümkün olmamıştı Gidip üzerine kapaklanacağım Doya doya ağlayacağım bir mezar bile olmayacaktı Ferit'imin Günlerce hiç konuşmadım Gözyaşlarım sessizce aktı durdu Ama içimdeki keman hep çalıyordu Bu keman çaldıkça acım daha da artıyordu Susturmam gerekiyordu bir denedim. Yüreğime ateş etmek istedim. Susturmak istedim o kemanı. Ama bu Ferit'i bir kez daha öldürmek demekti. Yapamadım. Kıyamadım Ferit'ime. <Gülüyor> Annemler eğer böyle devam edersem aklımı kaçıracağımdan korktular. <Gülüyor> Babam uzaktan bir akrabamızdı. Yaşı biraz büyük de olsa onunla evlendirdiler beni. Ama baban çok iyi bir insandı. Bana anlayış gösterdi. Bir yıl sonra sen doğdun. Kemanın sesi artık derinden duyuluyordu. Sonra ara ara başladı. Bir gün hiç unutmuyorum, babanın tayini İstanbul'a çıkmıştı. Sen iki yaşında bile değildin. Haydarpaşa'da trenden inip vapurla karşıya geçiyorduk. Babanın kucağında oturuyordun. Bir ara hava almak için güverteye çıktım. Yaşamalıyım. Ne olursun sus artık. Günü geldiğinde Ferit, günü geldiğinde Keman'ını sana ben getireceğim. Son günü. Dün akşamki telefondan sonra yeniden çalmaya başladık Yaman. Yıllardır sesini duymuyordum. ...akçaba arayan gerçekten Ferit miydi? Anne, tüm bu anlattıklarına göre... ...Ferit Bey'in aramış olması imkansız. Kim öyleyse. Düşünüyorum ama kimse gelmiyor aklıma. Bir şaka yapıyor desem biri mümkün değil. Kemal'in bende olduğunu... ...ikimizden başkası bilmiyordu. Dur bakalım anne, akşam olsun anlarız. Telefondaki adam... ...akşam saatlerinde burada olacağını söyledi. ...arkalarından bazıları kopmuş, dikiversin... ...açılırken takılıyor... ...bu fırtınanın deneceği yok... ...kaç gündür esiyor... ...hay deli saniye... ...çarşafları yıkayıp bahçeye asmış yine... ...kaç defa söyledim... ...kızım böyle havalarda dışarıya çamaşır asmayın diye... ...e dinleyen kim... ...yine bildiğini okuyor herkes... ...al işte... ...yağmur da başladı... ...ah oh, yazık olacak çamaşırlara... seslenmezsen bu çarşaf da uç verecek. İpfal! Fırtına o kadar çok esiyor ki doyuramıyorum sesimi. ...arabada nereden çıktı? Sahnenin yanında durdu. Baba... ...dur bakayım. Sahneye konağı işaret ediyor galiba... Saniye Ben salonu al Ben anneme haber vereyim Işıkları da yak Hava iyice karardı Anne Anne Geldi mi? Hay Allah Elektrikler de kesildi Şimdi sırası mıydı? Saniye ne bekle seni almaya geliyorum ben Ben yenerim Odamda bir mum var Bu karanlıkta bulamazsın ki Bak hah, buldum bile ah, Pekala ben aşağı inip misafirle ilgileniyorum o zaman Feritse... Yok canım... Olması mümkün mü böyle bir şey? Aa, neler söylüyorum ben... Ferit öldü. Anne... Ee, gel otur şöyle... ...Kişi olduğumu söylemeyi çok isterdim ama... <gülüyor> Ferit neden böyle garip konuşuyorsun? Ne demek istiyorsun? Sen Ferit Gürler değil misin? <gülüyor> Benim adım da Ferit Gürler ama... Ama... ...Ama Sunny... ...Sizin dışında... ...Her şeyimle sensin işte... ...Benim Ferit'im! Anne... ...Bu bey senin sandığın Ferit Gürler değil! <gülüyor> Sen nereden bileceksin İkbay? Ferit'i daha önce hiç görmedim ki. Şey... Siz beni babamla karıştırdınız Vuslat Hanım. Baban mı? Aa, İkbal ne diyor bu? Bu bey senin Ferit'in oğlu anne. Oğlu mu? Aa, ne demek bu şimdi? Aa, anne gel otur şöyle. Ferit Kore Savaşı'nda şehit düşmemiş. Bu bey de onun oğlu. İkbal? Dur, dur yavaş ol. Aa, hiçbir şey anlamadım. Ne demek tüm bunlar? İsterseniz en baştan ben anlatayım size. Ee, şey, babam sizin yıllar önce tanıdığınız ve Kore'ye gönderdiğiniz Ferit Gürler. Ben onun oğluyum efendim. Ama nasıl olur bu? Ferit Kore'de şehit düşmedi mi yani? Babamın da içinde olduğu bir cip Kuzeylerin toprağında devriye gezerken saldırıya uğramış. Ateş altında kalmışlar. Ah, ah, elektrikler nihayet geldi. Sonra ne olmuş? Karanlıkta arkasına sığındığı ağacın yanındaki çukuru fark etmemiş. Ateş etmek için ayağa kalktığında dengesini kaybedip içine düşmüş ve kendinden geçmiş. Kuzeyliler çukura düşmüş, kanlar içindeki askeri görünce öldü sanıp gitmişler. Günler sonra gözlerini bir barakada açmış. Ama hiçbir şey hatırlamıyormuş. Kim olduğunu bilmiyormuş. Babam ben beş yaşına gelinceye kadar hiç konuşmamış efendim. Kahveleri nasıl yapayım İkbal abla? Ferit Bey kahvenizi nasıl içersiniz? Şey ben orta şekerli içerim. Baban da öyle içerdi. Babana ne kadar çok benziyorsun. Bizimkilerin nasıl olduğunu biliyorsun saniye. Tamam abla. Babam bu kahveyi limandaki Türk gemilerinden alırdı. Annem tadını pek sevmezdi ama babam için her yemekten sonra pişirirdi. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ferit hiçbir şey hatırlamıyorsa sen tüm bunları nereden öğrendin? Babam her şeyi hatırlamaya başladıktan sonra bir günlük tutmaya başlamış. Bakın onu da getirdim yanımda. Vuslatım her şey gibi seni de yeniden hatırlamaya başladım bugün. Geçmiş yatağından taşmış bir nehir gibi akmaya başladı kafamın içinde Üst üste binmiş yüzler, söylenen sözler Ve en çok bir yaz akşamı çal diye haykıran sesini hatırladım Ağladım, hem de çok ağladım Çünkü senden, vatanımdan ve geçmişimden o kadar uzaktayım ki hem artık bir oğlum var Vuslat. Koreli bir kadın doğurdu oğlumu. Bu kadın beni Kuzeylilerin öldü diye bırakıp gittikleri bir çukurda bulup... ...yaralarımı iyi yıllar önce. Ben kimin olduğunu bile bilmezken o beni sevdi. Koreli karımı bırakamam, oğlumu alıp gidemem. Beni sevmekten başka hiçbir suçu olmayan... ...ve hayatımı borçlu olduğum bu kadını terk edemem... ...vusladım. Dönmek için hiçbir çabası olmadı mı? Önceleri hiçbir şey yapmamış. Ama benim Türk pasaportu taşımamı... ...çok arzu ediyordu. Elçiliğe başvurup hikayesini anlatmış. Önce inanmamışlar anlattıklarını. Epi uğraşıp... Kore'ye gönderilen birlikten olduğunu ispat etmiş en sonunda. Pasaportunu aldığı gün çocuklar gibi sevinmiş. Benim adımı da o gün Ferit olarak kaydettirmiş belgelere. Üç dört yıl önce gelmek istedi ama sağlığı el vermedi. Gelemedi. Peki beni nasıl buldu? O değil. Ben buldum sizi. Babam iki yıl önce öldü. Ferit öldü mü? Son gün okumam için günlüğünü verdi bana. Sizi o günlükten tanıyorum. Eğer sizi bulup onun son nefesine kadar sizi sevdiğini söylersem ruhunun huzur bulacağını düşündüm. Ve eğer size emanet ettiği kemanı alıp mezarının başında çalarsam sizden bir şeyleri ona taşımış olacağım efendim. Beni çok mutlu ettin. Ama keşke Ferit ölmeden önce son bir kez görebilseydim. O da istiyordu bunu. Ama annemi de üzmek istemiyordu. Ferit'ten de bunu beklerdim. Anne! Uyumadın mı daha? <Gülüyor> Uyku tutmadı İkbal. Ferit'i odasına yerleştirdin mi? Yerleştirdim anne. Babasına ne kadar çok benzediğini bir bilsen İkbal Sen de yat uyu artık anne Zor bir gün geçirdin Kucağında keman alayım mı? Yok İkbal Biraz daha dursun kucağımda Bu onunla son gece Yatmadan önce istediğin bir şey var mı anne? Hı -hı. Evet Sana sarılıp koklamak istiyorum Gel yanıma kızım Anne Aha. Ne Allah aşkına? Sanki yarın sen de Kemal'la gidecekmiş gibi konuşuyorsun. İkval yanıma gel sarılayım sana. Annem. Anneciğim benim. <Gülüyor> Kızım. Canım. Seni ne çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Allah rahatlık versin anne. <Gülüyor> Hemen yat uyu olur mu? Merak etme kızım uyuyacağım Çıkarken ışığı da kapattım <Gülüyor> Elimdeki sana ait tek şeyde alıyorsun Ferit Muslat Ferit Geleceğini biliyordum sevgilim Kollarında olmanın Nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorum Seni bir daha ...hiç bırakmayacağım. Yıllarca en büyük savaşı... hayatım kendisine karşı verdik Ferit. Hmm. Ve yenik düştük puslatım. Ama seni tanıyıp sevdiğim için... ...çok mutluyum. Senin aşkınla güç buldum. Senin aşkınla direndim her zorluğa. Ve yine... ...senin aşkın sayesinde inanmaya başladım öldüğüne. Garip ama... Çok huzurluyum Ferit Artık Öldüğünü bilmeme rağmen Acı çekmiyorum Kollarında kuş kadar hafifledim Beni nereye götürüyorsun sevgilim? Hayatın zorluklarına katlanmak zorunda olmadığımız bir yere Gelmek istemiyor musun yoksa? Seninle her yere gelirim Yakalmış. Ah Hay Allah kemanı da yere düşürmüş. Anne uyan bakalım. Yoksa yine gözlerini mi dinlendiriyorsun? Anne e hadi ama tembellik etmenin sırası değil misafirimiz var biliyorsun. Anne Anne Anne ne olur? yazdığı Kenan adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Ejder Akışık Yapımcı Metin Öztekin Efektör Hamit Çelik Bir başka oyunda buluşmak ile.